Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında da birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hoş. Afiyettesiniz inşallah. Allah afiyetimizi daim eylesin. Amin cümlemizin. Hocam geçtiğimiz hafta e, boşanma konusu üzerinde sohbete başlamıştık. Ee, bir aile bünyesinde e, boşanmaya doğru e, nasıl geliştiğini, psikolojik ortamların erkeğin, kadının o sancılı ortamı değerlendirmiştik. O sohbeti bitirirken boşanmanın bir de sonrası var. Çünkü eee yani aile kurmak iki kişi arasında gerçekleşen bir hadise orada çocuklar dünyaya geliyor boşanma sonrası bu defa ilişkilerin bütünüyle kopması söz konusu olmuyor siz bu tür olaylarla da eminim ki karşılaşıyorsunuz çok yoğun yani çok e, sorular olarak geliyor aileler yani iki tarafın e, insanları geliyor e, o problemleri de görüyorsunuz e, nelerle karşılaşılıyor problemler olarak çocuklar özellikle çocukların geleceği eğitimi ayrılmış anne babanın e, çocukları olmanın getirdiği bir takım yükler, psikolojik yükler vesaire, e, diğer ilişkiler e, ne tür problemlerle karşılaşılıyor bir de daha sağlıklı bir boşanma sonrası nasıl e, temin edilebilir bunları isterseniz bugün değerlendirelim inşallah bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu ve selamu herhalde önce biraz bahsettim Boşanma olayının da Müslümancasını konuşmamız lazım ama Tabi Mesela 10 dakika içinde bitmiş bir evlilik Yanlış Evet 10 dakikada dinen bir evlilik biter Hatta 10 saniyede de biter Allahu u Teala e, Bu sorumluluğu erkeğe yüklemiş Erkek Bu yuvayı devam ettiriyor veya ettirmiyor ama erkek işte sinirlendi geldi vurdu yumruğunu masaya bu evlilik bitmiştir işte boşadım boşadım boşadım dedi bu haram bir evlilik e, haram bir boşanma bu haram bu bu olmazdı oluyor yerini buluyor haram bu yani bunu bidat talak deniyor buna Evet köte. Bunu yapan günaha giriyor. Sünnete aykırı. Efendimiz yani, boşanma gerçekleşiyor ama. Gerçekleşiyor. Boşamayı yapan günaha giriyor. Günaha giriyor. Evet. Sebep olan giriyor artık. Yani bir kişinin suçu değil bu. Erkeklik boşama yetkisini kullanmak olarak anlaşılmaması gerekiyor dinimiz açısından. Erkeklik boşanmada bile Müslümanca iş yapmaktır. Evet. Oşanırken bile Bunun bir sünneti var Bu sünneti uyalım Nasıl olacağı Tabii. Şimdi e, Bir mesele çok kısa bir şekilde buna temas edelim ki Bir sünneti ihmal etmiş olmayalım Bir kere Kadının aybaşı günlerinde Boşama yok bizim dinimizde evet. Kadının temizlik günlerinde Boşama yapılması gerekiyor evet. Avukata dilekçe de verilecekse Evet. ...eğer onu da boşama kabul ediyorsak. 2 ...boşama günlerinde olacak... ...ve cinsel ilişki yapılmamış bir dönem olacak. Bunu dinimiz hassasiyetle emrediyor. Evet. Bu yapıldığında... ...bir kere bu hak kullanılacak... ...ben seni boşuyorum... ...denecek. Ondan sonra... ...askari kadın bir aybaşı olacak... ...bir daha e, temizlik dönemine gelecek hala o boşama şartları erkeğin kafasında İradesi. devam ediyorsa evet. aynı süreç bir daha kullanılacak Yani bir kere de üç şey olmayacak bu haram bir hmm. yani bunu bir kere de tabanca carcurunu boşaltır gibi boşaltmak yok evet. bu erkeklik değil bizde evet. bu erkek bu sünnete aykırılık Bidatçılık bu evet. üçüncüsü yine yapıldığındaki asgari 3 aydır bu Evet. Asgari 3 ayda bu süreç olabilir yapıldığında boşama gerçekleşmiş. Olur. Ya belki bundan gaye e, bir sekinet ortaya çıkar mı Zihinler değişir mi? Yav diyelim yani, öyle bir şey olmasa bile Allahü Teala böyle istiyor. Evet. Allahu Teala böyle istiyor. O yüzden ki şimdi müftülüklerimiz de buna önem veriyorlar. Böyle bir kere de boşadım boşadım boşadım sözünü kullananların. Sözünün geçerli olmadığı şeklinde kanaatler de var Yani Bu üç kereyi bir kere gibi bir, Seri bir şekilde hmm. kullanım ee, Yani bu tabi Fıkıh kitaplarımıza bakıldığımızda Boşama gerçekleşmiş oluyor ama e, Bu sünnete uygun değil Çok hmm. kural dışı bir hareket diye Bunu böyle değil diyen de bulunuyor evet. Bu sebeple Biz geçen hafta e, Tavsiye etmiştik iki genç geldi hocam bizi dinlemişler He. dediğiniz gibi biz hocaya geldik ama herhalde biz son noktada geldik filan diye geldiler şimdi onları bir kıza aldık biraz daha bekleyin bakalım filan diye inşallah faydası olur bu müslüman bir insan nikah kıyarken bir hoca efendiye gidelim diyorlar ya hatta evet. devlet aslında onların nikah cüzdanı veriyor Yok hoca efendini kağımızı kıymadan olmaz Hala toplum böyle Öyle, evet. Rabbime şükür ediyorum bunun için Bu dinimizin içimize ne kadar Sindiğini gösteriyor Hamdolsun bu övünülecek bir şey Aynı şekilde Bir erkek Ben artık bu yuvayı devam ettirmekte Zorlanıyorum diyorsa Bir hoca efendiye gitsin hmm. Başlarken vardık dibinde de olalım Evet hocaysak mesela Ya da bunu başlatırken hocayı Niye soktunuz bu işe e, Dinimizin ağırlığı olsun bu işe Yıkarken niye olmasın Yani, yani bunu, din o, Orada da ölçü koyuyor e, Orada da ölçü, ölçü koyuyor, koyuyor. Evet. Nasıl nikahan olmaz Böylesi diye bir kuralı var e, Talakın da var evet. Boşamanın da var Dolayısıyla bunu hararetle tavsiye ediyoruz Genelde e, Nasıl olsa dediğini yapmayacağım ben hocanın Bari gitmeme gerek yok gibi düşünülüyor E hoca nikah kıymasaydı ...zifava girecek miydin? Yani aynı soruyu orada sorarlar insana. Evet. Yani ben biraz daha sabırlı olup... E, ...çok gergin anlarda... ...gideyim bari bir... ...hocaya, ho hocaya muhatap ol. Hoca olması da şart değil. Yani nikah kime kıydırabiliyorsan ona... Evet. ...diyelim. İlla hoca olması diye bir şart yok. Müslüman bir terap aile terapisti de bu işi görür. Evet. Çünkü hakikaten insan... ...ben volkan gibi patlıyorum... ...zannettiği yerde... E, ...dinleyen bakıyor ki... ...hiç mum kadar da bir enerji yok bu işte... ...boşuna uğraşıyorsun evet. ve teskin oluyor... Evet, evet ...bahanesi de hazır... ...hoca efendisi hatırınız için ben madem öyle diye... ...zaten insanlar bazen... ...hatır et... da arıyorlar... Yani, evet ...yani... Kavga ederken biri tutsa da vurmasam şu yumruğu <gülüyor> deni oluyor. Yani, ayran birisi olsa diyen. Yani ayran kabarması diye bir deyim var ya Türkçemizde. Evet, evet. Bazen insanın ayranı gereksiz yere kabarıyor, kabarıyor olabiliyor. Evet. İşte çocukların yanında forslu konuşmak istiyor sonra üzülüyor. Bunun için zaten allah Teala e, üç kademede bu işi halledin buyuruyor. Yani Allah'ın rahmeti gereği e, bir dakikada bitirmeyi engellemiş Allahü Teala ee, bu kadına da rahmet erkeğe de rahmet boşanmaktan yüzde yüz mutlu olan yok ne erkek ne kadın tabii, tabii. herkese eziyet bu tabii. bu bir yıkım adı üstünde yıkım Ev, bu. evlilik mutluluk için yapılıyor Yapılması boşanma gerekiyor. mutluluk için yapılmıyor aslında bir ya, zaruret ona doğru götürüyor yani bazen gerekiyor tabi yani mesela özellikle gizli psikiyatrik sorunlar ortaya çıkıyorsa orada. Evet. Yani hakikaten O erkek veya kadınla bir odada durulmaz Ne yapacağı tabii, belli tabii. değil Mesela bipolar diye Bir hastalık çeşidi var Yani Ben o sorulduğunda diyorum ki Bunu doktora sorun Çünkü evet. bunun 1, 2, 3, 4, 5 Versiyonları var Yani cinnet geçirmeye benzer bir şey Süper akıllı bir adam Böyle evliya zannedecek, evliyadan zannedeceksin İki gün sonra başka bir adam Üçüncü gün yine değişiyor Yani doktorun Bununla yaşanabilir o derece değil demesi lazım. Böyle vakalar var. Yani birinci alaküller, birinci evet. noktamız yani başlarken bunu nasıl Allah'ın adıyla başladık, bitirirken de Allah'ın adıyla bitirelim. Evet. Yani bu böyle olursa, Sünnete uygun vicdanın daha rahat edeceğimiz bir iş olur. Kadın da rahat eder, erkek de rahat eder. Yani mutluluğumuzu da İslami ölçüler içinde... Sürdürelim. Öfkemizi, kızgınlığımızı, ayrılığımızı da İslami ölçüler içinde sürdürelim. Yani şöyle bir şey söyleyemeyiz. Yani dinimiz bize hep mutluluk kaynaklarını gösterdi. Öfke de doğal bir şey. Evet. Yani insanın bir şeyi bitirmesi de doğal bir şey. Evet. Bu bir... Yani ortaklık da kurmakta Ortaklıktan ayrılmakta ayrılmak evet. Yani tek taraflı bakarsak Kendimiz dinimizin çapını küçültmüş evet. oluyoruz Evet Yani bir kere bu karara evet desin Kardeşlerimiz kim din bu işte bir Zorlandıysa Evet bu süreci de Hoca ile götüreceğim Ondan sonra hoca desin ki şimdi avukata gidin Evet Bir sıkıntı yok Yani gitsin avukat bu işi çabuk elden bitirsin Bu Birbirlerinin haklarına tecavüz etmemek açısından çok önemli. Bir de ebedi kin kalmasını önlüyoruz böylece. Evet. Yani çünkü başta dediniz yani. ya siz... ...bir erkek kadının birleşimi olarak başlıyor bu iş ama dağılırken... ...çocuklar var, dünürler var, akrabalar var. Yani iki kişi birleştik, iki sülale dağılıyoruz. Tabii. tabii. Yani bu ucuz bir şey değil. Evet. Dolayısıyla mesela... Boşanma hal, e, Lanetli bir iş yani Boşanma iyi bir şey değil ama Düşününüz ki şöyle bir boşanma oluyor Erkek kadın bir araya geliyorlar Onların anneleri babaları bir araya geliyor Abiler bir araya geliyor Tokalaşıyorlar Hayırlısı olsun ayrılalım diyorlar Hı. Ya bu çok Müslümanca İstedik şimdi. ama olmadı Ya olmadı e, Kardeşim bir tazminat istiyor musunuz siz Evet bizim şu kadar masrafımız oldu yardım edin diyor peki diyor onlar size üç tane çek verelim senet yazalım diyorlar ya bu, bu Müslümanca ve çok hoş bir şey bu ya evet. evet acı evet ağlatıcı üzücü ama kin ve nefret düşmanlık bırakmıyor düşünebiliyor musunuz A sülalesinden bir evlilik yapılıyor B sülalesinden bir evlilik yapılıyor yani A ve B birleşiyorlar sülale evet. olarak sonra beş sene sonra diyelim ayrılıyorlar bu ayrılmadan dolayı A sülalesi diyor ki B'den bir daha evlilik ilişkisi kurulmaz. Aradan 20 sene geçmiş. 30 sene geçmiş. Birisi gidiyor. Bir işte bir kıza talip oluyor. Yok diyor. Filan tarihte sizden biri bizi boşamıştı diyor. Yani bu sülale boyu, aşiretler boyu, kin bırakmayı ümmetimiz adına bir kayıp kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Biz yürütemedik. Bizden başkaları yürütür belki Mesela yöre ismi zikretmek istemiyorum ama Mesela Çok gelen sorulardan biri baba diyor ki Benim gözümde kıza diyor Benim gözümde ha kaçtın Ha o yöredeki insanlara gittin diyor Madem ben kanunen Seni engellemiyorum git bu evde Baban yok bir daha diyor evet. Bu eve girmeyecek niye Teyzeni onlar boşamışlardı diyor Evet onlar bir istedik de bizden şöyle başlık parası istemişlerdi. Ya nesiller değişmiş. Artık beyaz kara olmuş, karalar beyaz olmuş. Bunu unut kardeşim. Unutamıyor insanlar. Çünkü evet. bu yara çok yürekten vuruyor insanları. Aynen doğru. Yani bu sebeple e, evlenirken becerip yaşamalıydık biz. Evet. Beceremedik, yaşayamadık. Kaderimizde yokmuş. Türkçesi bu. E, bunun çok kolayı var. Bari kinsiz, nefretsiz devam edelim. ...yani ben şöyle örnekler veriyorum... ...mesela biz size pahalı çikolata getirmiştik... ...nişanda hı hı. diyor... ...onu da masraflarını verin diyor... ...ya bir, bir insan acından ölse... ...düğüne giderken çikolata götürmüştük... ...bunu ister mi? Ya böyle hı hı. bir şey... ...yani çok basit... ...Afrika şartlarında bile istenmez bu herhalde... ...yani fakirlik açısından... ...niye istiyor adam... ...çünkü ayrılış... Öfke, ayrılış ...nefrete dayalı... Hmm, evet. ...nefrete dayalı... ...yoksa bırak bileziği... ...altın takıldı düğünde filan ki... ...bunlar hep kavga konusudur... ...ayrılırken de becerip... ...ayrılamamakta... ...iyi Müslümanlık yaşayamadığımızı gösterir... Evet. ...yani... ...biz Allah'ın adına bir yuva kurduk... ...nefislerimizin adına yıkamayız bunu... ...yıkarken de Allah'ın adıyla madem öyle... ...çünkü Allah buna yıkılmasın... ...diye buyurmuş ama... ...decerip biz ayakta tutamadık... ...nasıl namazımız bozuluyor... ...evliliğimiz de bozuldu işte... Evet. ...bu noktayı çok önemsiyorum üstü adım... ...böyle başlayalım söz evet, yani için... E, ...orada belki şunu da hocam... ...yani ne tür sebepler yol açıyor... ...bu tarz gerilimlere... ...yani biz... yani ...çok makul bir şey söylüyorsunuz ama... ...genelde de boşanmalar... ...yani çok gerilimlere yol açan bir takım ilişkiler oluşturuyor bir defa yani. hocam salı günü kızdık çarşamba günü boşandık olmuyor Evet. bu aylar sürüyor evet. yeri geliyor seneler sürüyor. seneler sürüyor bu başlangıç kıvılcım anında müdahale edilse benim kanaatim odur ki %98 boşanmalar olmaz evet. eşler kendilerine güveniyorlar bunu çözerim zannediyorlar evet. özellikle kadınlar sabrediyorlar şikayet etmeyeyim diyorlar çünkü kadın için bir yara oluyor bu yani kocasıyla evet. geçinemedi Darbe yiyor kadın bu işten Kadın gizliyor bir ay gizliyor Üç ay gizliyor Annesi müdahale ediyor Kızım senin suratın niye değişik diyor Anne diyor işte şöyledir böyle kapatıyor Veya anneyle birleşiyorlar Anne sürekli dinamitliyor Kızı veya oğlunun Annesi babası birleşiyor Umumiyetli anneler Sahip çıkıyorlar evlatlarına Yanlış yönlendiriyorlar Halbuki bir olayın içinde yaraya müdahale Çok riskli Doktora evet. gidilmeli yarada. Sivilce iken gittin mi? O kangrene dönmeye biliyor. %100 değil şüphesiz ama dönmeyebiliyor... biliyor. Şimdi aileler. Geçen dersimizde de söyledik ya 2-3 ayda bir. Mutluyuz, bunun için geldik size. Hı -hı. Düzeyinde bir terapiste de gitmeliler. Evet. Bir hoca efendiye gitmeliler. Eğer dini boyutla bakıyorlarsa meseleye... Hafif e, işaretler mesela bir haftayı geçen bir tartışma. Şöyle bir örnek vereyim, çok daha iyi anlaşılır inşallah. Umumiyetle hanımların özel günlerinde stresi fazla oluyor. Evet. Hamilelik döneminde stresi fazla oluyor. Loğusalık günlerinde stresi fazla oluyor. Dolayısıyla patlayıp çatlıyor erkek. O da ona refleks gösteriyor. Bunu hiç müdahaleye gerektirir bir durum olarak görmüyoruz biz. Ama e, özel gün bitti hamilelik bitti lohusalık bitti 3 ay oldu sürtüşme devam ediyor asık surat devam ediyor muhakkak dışarıdan biri müdahale etmeli bu işe bu müdahale yani bir aile terapisti düzeyinde de olabilir bir aile büyüğümüze bir çay içmeye gelsenize bize düzeyinde de olur yani bir dede bir amca bir hala gelir ne oldu çocuklar diye sorar ee, o ondan sonra Allah'tan korkan biri ise eğer ki öyle birini evet. çağıracaklardır aile büyüklerine haber verir burada küçük bir yangın var hazırlıkta olun denir onlar müdahale ederler ben kanaatim tecrübelerim bir yüz iki yüz değil tecrübem bu hususta evet. tecrübelerim bana diyor ki orada kapanır o yara ama bir sene geçiyor çünkü biz gördüğümüz zaman olayları mesela sekiz senelik bir olay geldi en son sekiz senedir sürüyor olay 8 senedir sürüyor, sonunda yani ikisi de rahmet görmüş ayrılmayı. Hocam hiçbir fitne yoktur 8 sene sürünce öldürmeyecek yani. Evet. Ne olursa olsun ya. Kalpleri bitiriyor ya. Her şeyi bitiriyor hocam. Hatta maazallah ayet hadis okuyamıyorsun hocam. Evet. Ayet hadis okuyamıyorsun. Yani onlara da ret ret gelişmiş. Korkuyorsun yani ayet okurken. Ya onu da reddederse. Yani o zaman iman sebep oluyorsun evet, yani evet, evet. şakası yok bu işin. Ee, hatta ben genelde e, size bir hafta sonra tekrar randevu vereceğim düşünmem lazım bu olayı diyorum. Onlar hmm. da hoca derin şeyler düşünecek. Çünkü konuşacak bir durum yok bu arada. Evet. Bir hafta sonra bakıyorum. Çok ki sıcak şey. Sıcaklık artmış. Evet. E, bu artık gidin siz bir avukatla görüşün birbirinize zarar vermeyin. Düzeyine geliyor iş. Evet. Çünkü bu ne hocanın işi Ne terapistin işi artık Aslında onu bile söylemek bir Yani barışçıl çözüm ta için e, şey Tabii hocam Çünkü birinin öbürünün canına ve onuruna Zarar evet. vermeden bu işin bitmesi lazım evet, evet. Ama ben özellikle Vurguluyorum Ateş yandıkça büyür Ta ki odun bitinceye kadar Doğru. Odun bitince söner evet. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir örne örnek anlaşılsın diye diyor. Ben sizin küçük günahlarınızdan korkuyorum diye buyuruyor evet, da Ya evet. e, yani hani büyük günahlarda şefaat konusu olan ateşi küçük odunlarla tutuşturuyorsunuz diyor. Tabii. Günahlar tabii. da küçük diye ilgilenmediğiniz için büyütüyor. Ben hocam evet zırt bir selamünaleyküm aleyküm anne işte eşim şu anda camdan çok baktı bana küsmüş olabilir mi diye böyle yani <Gülüyor> şizofrenik bir Hastalık düzeyine getirmekten söz etmiyorum ama çok bariz örnekler veriyorum. Ee, kadın özel günlerinde gergin olabilir. Temizlik günü geldi bir daha özel günü geldi aynı surat devam ediyor. Dikkat edelim bu olaya artık bunu inceleyelim. Yoksa her şeyden bir sorun çıkarmaya gerek Erkekler mesela çok basit maaşının son gününe geldiği zamanlar daha gergin olurlar. Evet. ...yani ayın diyelim 11'inde maaş alıyorsa... ...28'inde para da bittiyse... ...erkeğin suratında asıklık olabilir. Yani Ondan şunu da alalım... ...şunu da alalım diye bir talep de... O noktaya gelmiyorum... ...yani erkeğin de gerginlik hmm. günleri olabilir... ...bu atlatıldı, ayın onu oldu... ...maaş var, para var... ...hala gergin, işaret var demek ki. Evet. Mesela erkeğin... ...özürlü bir kardeşi vardır... ...ziyarete gittiğinde... ...2-3 gün o kardeşini gördüğü için... ...engelli kardeşini gördüğü için... ...huzursuzdur. Ya bu doğal olabilir. Ama annesini gördüğünde de huzursuz... ...kimseyi görmediğinde de huzursuz. Demek ki bir kor var içeride. Hı hı. Mesela bunu ya da şöyle örneklendireyim. Yani mesela... ...bir ziyafete gittiğinde çok yemek yediğinde... ...insan o gün böyle uykusu falan... ...gelmiyor. Ama her gece... ...uykusu gelmiyorsa doktora gidiyor değil mi? Evet. Fakat mesela iftarda... ...çok yedik onun için... ...teravide çok yorgundum deyip... ...doktora gitmiyor insan belli... Tabii. ...yani aile içinde de... ...bir, iki, üç ay hala devam ediyorsa... ...sorunlar... ...biz bunu yıllar üzerine... ...binmeden çözüm sürecine... ...sokmamız lazım... ...bunu vurguluyorum özellikle... ...burada hocam demin... E, ...aile, anne, baba... ...yani çocuklara... E, ...etkide rol sahibi... ...bu süreçlerin gelişmesinde... ...oradaki negatif, pozitif roller... ...nasıl şekilleniyor? Annelerin, özellikle... ...babaların, annelerin... ...yani... ...şimdi bir kere e, kız istemeye gidenler... Evet. ...şu cümleyi çok kullanırlar anladılar... ...biz gelin almaya gelmedik... ...evimize bir kız alıyoruz... Evet. ...yani üç oğlum var... ...bir de kızım olacak... Evet. ...derler... ...bu samimi bir duygu... ...keşke evet. bu devam etse... ...anne eğer... ...ben... ...kızmızı almaya gelmedim ha... E, ...gelin almıyorum... ...evlat alıyorum bir tane... ...dediği bir ortamda... ...bir sene sonra Allah'ın belası evimize nereden girdi... ...diyorsa... ...anne... ...o vaat ettiği şeyi kaybetmiştir... Evet. ...bu kaybın nedenlerini... ...üçüncü bir taraf... ...incelemeli... ...mesela işte... ...benim ablamın çocukları geldi... ...onlara kahve yapmadı... Evet, Bir gelini evlatlık listesinden silmek için çok uçuk kötü bir örnek bu. Bu kadar böyle basit bir insanın hayatına hükmedilir mi? Kahveyi geç yaptı, hoş geldin demedi. Böyle e, çocuksu diyeceğim sebepler. Şimdi üçüncü bir taraf olmadıkça da kim adalet duygusunu kaybediyor bunu tespit etmek çok zor. Herkes kendisini haklı görüyor zaten. Doğru, evet. Mesela gelin tarafını dinlediğinizde bakıyorsunuz ki... ...ya ben hayatımı süpürge ettim bunlar için diyor. Memnun olmadılar diyor. Kendi kızından fazla hizmet ettim memnun olmadı. Kaynanayı dinlediğin zaman ya Allah eve bir e, ordu basmış gibi zannediyorsun yani. O da öyle yorumluyor. Zaten kimi dinlersen o haklı muhakkak haksız yok. Üçüncü kişi baştan müdahale ettiğinde yani... ...değerlendirme noktasını... ...üçüncü kişi ele aldığında... ...bu büyümüyor Allah'ın izniyle... ...gelinin deyim yerindesi kulağına çekiliyor... ...kaynanaya da ricada bulunuyor... ...zaten kaynanaya... ...bir kişi akrabasından veya büyüklerden... ...sen aşırı gidiyorsun abla... ...dendiğinde... E, o, ...o kendine çeki düzen veriyor... ...kabuğuna çekiliyor... ...ama ona umumiyetle ne deniyor... ...ee zaten gelinlerde... ...hayır mı var bu zamanda... <gülüyor> ...bu sözü duydukça o... ...ya Allah deyip heyecana geliyor... Evet. ...yani buna kışkırtma diyoruz biz... ...iki müminin arasını kışkırtmak bu... ...Allah muhafaza buyursun... ...bu gelinlerde hayır mı var bu zamanda... ...bu zamanın damatları eşkıya... ...diyenler... ...kıyamet günü bir bedel ödeyecekler... ...hiç haberleri yokken... ...o ormanı tutuşturuyorlar... Evet. ...halbuki o onu güya muhabbet olsun diye söylüyordur... ...niye onun yerine... Abla sen yetmiş yaşındasın Hala sabır nedir anlayamadın mı bunu Sen ne biçim Müslümansın sabır da Sabır diye bir evet, şey yok mu evet. Mesela bunu söylendiğini düşününüz bir yaşlı evet. kadına Bir de ee, Bu zamanın gelinlerini eve sokmamak lazım Dendiğini düşünün Yani muhakkak etkilenecek Ve bunu üç kişi beş kişi bütün akrabaları Aynı uslupla söylüyorlarsa evet. e, Kışkırtıcılık Yapılıyor fark etmeden Kesinlikle anne ve babalar olayın dışında kalamazlar. Evladın yaşıyor, sen yaşıyorsun, annesin ve babasın ama adillik duygusunu kaybettikleri zaman vay hallerine. Hocam yaygın bir şey bu. Ee, ailelerin, gençlerin hayatına etkisi <gülüyor> yaygın bir şey. Yani pozitif hemen hemen her yerde var. Her yerde var. Yani nasıl bir eğitim mi gerekiyor? Yani ben Annelere, babalara hocam. böyle ee, Konya'dan bir Aile Telefonla aradılar Sonra geleceğiz dediler Çünkü gelmeden olacak gibi değil Buyurun gelin dedim Çocuğun annesi Gelinini savunuyor evet. Çocuğun babası da e, Olaydan ben hiç anlamadım Niye kavga ediyor bunlar diyor Öbür taraf da e, Yani Kızın annesi babası da hiç olaya karışmıyor Evet Boşanma vakası var. Ee, dedim ki kızın annesine babasına yani ailelerde problem yok. Yok. Evet. Herkes damada saldırıyor... Evet. Yani kadın evet. E, damadın annesi de benim, benim oğlum Ömer'in sopasını istiyor diyor. Bu cümle Hı. ona ait. Allah oğlum Ömer'in sopasını istiyor Allah diyor. Allah. Şimdi bir miktar sulh oldular evet. mecliste sulh oldular. Sonra e, erki kız tarafının annesinin babasının acelesi vardı. Biz gidelim dedir, siz gidin dedim. Öbürleri kaldılar. Çay muhabbetinde anneye dedim ki, ben dedim nadiren karşılaşıyorum Böylelikle. geliniyle tek hmm. vücut olmuş hmm. ee, kayınvalideye. Bunun gerekçesi oğlunuzun size mesela yaptığı bir saygısızlıktan fesaire mi? Yok dedi, oğlum dedi öyle değil ama dedi. ...dünya kaç sene hocam kıyamet günü bu kızla uğraşacak kadar kendimi zora sokmak istemiyorum dedi. Ben kabirden baktım bu işe, oğlumun haksız olduğunu gördüm dedi. Allah Allah. Hocam öyle bir etkilendim Allah mi? Allah Allah. <gülüyor> Çocuğa dedim, kalk annenin ayağını öp dedim. Evet. Bu ayağı öpülecek bir anne. Dedim ne demek kabirden bakmak dedim. E soracak ya melekler niye haksızlık yaptın diyecekler dedi. Ya. Gelinimin de kabahatleri var ama dedi hocam dedi. Yüz kabahatten üçü onun dedi. Evet. E adalet i̇şte diye bir şey var. İşte bunu an... görebilmek hocam, ayrı bir bu kalbi hassasiyet gerekir. Sonra anladım gerek. ki ya bir oturumda biz bu işi nasıl düzelttik. Meğer Allah o kadının takvasına yardım etmiş. Ya evet. Kabirden bu işe bakanların evinde sorun olmuyor zaten hocam. Hı hı. Evet. Evet. ...belki bir sene oldu bu olay... Çok. ...hala bana dönmediklerine göre iş iyidir yani, o evde... ...müthiş Şimdi, bir şey söyledi... ...Allah razı olsun... ...ben yani. bunu hocam... ...İhyaülü Muddini okusam ancak böyle bir duygusallık yakalardı... <gülüyor> evet, evet, evet. ...yani kadın... ...kabirden baktım bu işe dedi... Evet. ...yani kabirde bana sorulacak... ...dolayısıyla bir ırkçılık yapar gibi... ...kör bir futbol takımını tutar gibi... ...bağınaz bir tutumla... ...bakıldığında... Çözüm yok tabii. Herkes evet. kendi oğlunu tutuyor o zaman. Benim oğlum, benim kızım diyor. Yani Allah ablamızdan razı olsun. Ben kabirden baktım bu işe dedi. Evet. Yani kabirden bakınca senin oğlun haksız görünüyor. Evet. Kulağını da çekemiyor yaşlı başlı çocuk. Evet. E, haklının yanında duruyor bu sefer. E, bir saat sürmedi, ıslah oldu, gittiler. Bazen evlatlar da diyor, sen beni tutmadın anne falan. Ben kabrimi tuttum demesi lazım o zaman <gülüyor> evet. Ben kabrimi tuttum Evet, evet sinirlenince insan kendisini yani arş arşa hala da bile haklı olduğunu zannediyor ama Abdest evet. alıp şöyle bir serinlenince vücut bakıyor ki e, Eksikler var muhakkak evet. Şimdi ben burada bir ipucu yardım edeyim Genelde şikayete gelenler Şöyle bir şikayet yaparlar Bismillahirrahmanirrahim hocam anlatayım e, Buyur anlat aslında ben de haklıyım yüzde yüz demiyorum. Ama... <gülüyor> yani... Şimdi bu söz bir taviz. Evet. Ben bu başlangıçtan anlıyorum ki aslında bu haksız. Evet. Haksız. Ya yani Ben de kabahat ettim ama... Beş ettim o elli beş ediyor kabahati. Evet. Diyor böyle hissettirmiş seni kızağa çekiyor dinleyen biri olarak. Ben o cümleyi siliyorum. Onun cümlesinden. Sen haklı yaksıza karar verin. Bir anlat bakayım ne oldu? Ne şikayetin Hı -hı. ne senin diyorum. Hiç kimse şikayetim şudur diye başlamıyor. Başlıyor işte ta biz kız istemeye gittiğimizde böyleydi de şöyle oldu. Oradan başlayanlar haksız olduklarının ilk sinyalini veriyorlar zaten. Çünkü ben mesela eve geldiğimde kapıyı açmıyor bana. 20 dakikada kapıda bekliyorum. Bundan şikayetçiyim diye böyle başlar haklı bir insan. Hı -hı. Yani, haklı davasını anlatması lazım beni psikolojik ve sosyolojik bir ayrıntının içine alıyor Haklı yani sizi olmaktayım. etkilemeye çalışıyor etkilemeye etkilemeye yani çalışıyor evet, danıştığı kişiyi etkilemeye çalışıyor mesela çok genç iki hanımefendi iki eş beyefendi hanımefendi geldiler ee, söz konusu boşanma çocukları yok vesaire. kızım dedim nezaketen sana söz hakkı vereyim dedim ama çok uzatma dedim. Yo dedi çok uzatacak bir şeyim yok benim dedi. Beni Allah'ın çok güzel yarattığını düşünüyorum dedi. Benden güzel kız İstanbul'da zannetmiyorum vardır dedi. Ben bu güzelliğime uygun bir sevgi ve bir saygı bulmadım dedi. Onun için bu evli istemiyorum dedi. Hah enteresan. Hocam yani demir gibi bir söz. Hani <gülüyor> Mehmet Akif köyü gibi. Hani <gülüyor> ilkesel bir şey bu. ...başka şikayetin var mı dedim, yok dedi... ...başka bir şey yok dedi... ...beyefendi bir insan ama dedi... ...ben dedi güzelliğimin önünde eğilecek birini arıyordum dedi... Hmm. ...e kızım dedim... ...hiç mi Allah'tan korkmuyorsun... ...yani güzellikten başka bir şey gerekmiyor mu dedim... ...ama niye mutlu değilsiniz... ...onu sordunuz, ben de cevap verdim... ...başka söyleyecek bir sözüm de yok dedi... Evet. ...hocam tesettürlü bir hanımefendi bu... Evet. ...yani güzel mi çirkin mi ben görmedim mesela... ...tesettürlü evet. oturdu önümüzde. ...erkeğe sordum ne diyorsun... Evet dedi tek şikayetimiz bu ama ben ne yapılacağını da bilmiyorum başka dedi. O da ilginç. Ben, ben dedi adını anmıyorum. Canım güzelim diyorum dedi. E, hürmet ediyorum dedi. Hiçbir şeyi evde ona taşıttırmıyorum. Ama bu ben... güzelliğe denk... Yani çocuk da çok... Tavır ne olur? Söylüyor. Ben bilmiyorum ki nasıl olur dedi. <gülüyor> hmm. Dedim bir aile terapistine gittiniz mi dedim. E, kız dedi ki niye gideceğim ki dedi. isteğim belli benim dedi terapiste gidersem herkes gibi kendin gibi bir arkadaşım gitmiş dedi doğum yapınca bu güzellik kaybolur rezil olursun dikkat et demiş ona dedi o günler içinde hesapla konuş demiş terapist tamam bunu bana söylerse dedi onunla da kavga ederim ben dedi onları erteledim haftaya gelin bir inceleyeceğim sizin durumunuzu dedim şimdi tabi bunun çözümü yok istedim değil mi bunun evet. çözümü Allah'tan bir tokattır yani, yani. yani ekonomik bir şikayetin yok ...kabalık diye bir şikayetin evet, yok... Evet. E ...sen hadi ya doğum yapınca... ...ya da altı ay sonra... ...ya da Allah muhafaza ufak bir elini kestin... ...kaza geçirdin... E e ya... ...elini kestin, kaza geçirdin... Ne yok, ...ya, ne ya güzellik dediğin kar gibi hocam... Evet. ...yağıyor ne kadar ne kadar güzel güzel... ...hem e. kayıyorsun başına bela oluyor... ...hem eriyince çirkin <gülüyor> oluyor... ...İstanbul'un en çirkin günleri... ...kar yağdıktan sonraki günler değil evet, hocam... Doğru. ...yürünmüyor, çamur oluyor her taraf... ...yani güzellik kar gibi bunun bir nefis terbiyesi. Bu bunu geldiğinde inşallah Hiyai Ümmeddin okuman lazım diyeceğim. Onu. Ona bir hiyâ okuma dersi vereceğim. Evet. Yani belki aklını ama benim kanaatim düzelmez. Çünkü o kızın arkasında anne de vardır. Senin Züleyha'dan daha güzelsin diyodur ona annesi ya da teyzesi diyodur. Mecbur ben nasihatimi yapacağım. Erkeği çıkaracağım dışarı. Erkek duyarsa bunları tabii ilaç dersi tabii ki yapıyor. Silah oluyor erkeğin elinde bunlar ona 10 dakika 15 dakika nasıl saat edeceğim Allah'tan kork kızım diyeceğim yapacak başka bir şey yok. Evet çünkü. hakikaten Allah'tan korkmak lazım. Yani kabirden bakmıyor kız ama. Evet, evet. Kabirden bakmıyor. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi çocukken bir dadısı varmış. Evet. Ee, dadısı işte halife olunca merak etmiş kalkmış Mısır'dan onu ziyarete gelmiş Şam'a. Demişler ki senin meşhur dadın geldi demişler. Aradan geçmiş 30 seneye yakın bir zaman. Dadı onu görünce. Ah Ömer demiş. Ne oldu teyze demiş. Çok bozuldun demiş sen. Ay gibi bir çocuktun demiş. Hı. Ömer bin Abdülaziz ağlamaya başlamış. Eyvah üzdüm halifeyi diye merayet. Niye ağlıyorsun oğlum demiş. Şimdi böyle olduysam demiş. ...mezara konduktan üç gün sonra ne hale geleceğim ben... ...onu düşünmeye başladım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hocam <gülüyor> Me Mezarlı düşünme. Akıllı Ahirette, insanın, evet, akıllı insanın evet. tefekkürü. Yani evet. bir boyutu var... ...o boyutu sen ödüyorsun üstelik. Şimdi o kıza ben ayrılırken de diyeceğim ki... ...kızım boşanmak istiyorsun şimdi. Dul olduktan sonra bu güzelliğin beş kuruş etmeyecek... ...bunu da biliyorsun. Yani bir daha bu güzellik kelimesini kullanamayacaksın... Toplum sana top hiç Allah'ın koymadığı bir isim olan Dul diye bir isim koyacak. Ondan sonra sen bu nazı kimseyi yapamayacaksın. Ama düşünmek düşünmesi mümkün değil. Kafayı takmış o noktaya. Bu güzelliğin kıymetini bilmedi. Bu da bir enteresan bir saplantı. Yani saplantı çünkü tabii. izafi bir şey. Güzellik dediğiniz de bir, bir yanıyla da izafi bir şey. Hocam yani yani e, nedir ki yani hakikaten yok önemli erkek peşinde koşuyor o evet. ama teslim ettin kendini gitti işte evet. tamam yani bu evet. artmıyor ki sonra evet. geri doğru sayıyor artık Tabii, evet. geri doğru sayıyor dolayısıyla hocam bu noktaları yakaladığımızda anneler babalar da kabirden meseleye bakabilseler ya yani bunun bir de kabir bir de benim 3 gün sonra mı görsen kefenlendikten evet. sonra diyebilsek ...bizinle-i Teala bu olaylar bu kadar büyümeyecek... ...ama ne hikmettir... E, ...hep çanak kırıldıktan sonra... ...bu akla geliyor... ...biz tekrar konumuza dönebiliriz evet, hocam... ...konumuza yani... dönebiliriz... ...böyle bir 8-9 dakikamız kaldı... ...sizin ee, saatiniz e... çok hızlı... <gülüyor> <hocam>? <gülüyor> ...bu hareketli bir konu hocam... ...hassas heyecanlı bir konu... ...onun için aklı gitti... ...boşanmadan sonra... ...şimdi boş, sünnete uygun boşandık bir defa... Evet. Bunu soracağız. Sünnete uygun mu boşandınız? Evet. Ehli sünnetsin sen değil mi? Evet. Ehli sünnetsin. Ehli sünnet sadece ben ehli sünnetin demekle kimlik belgesi almakla olmuyor. Evet. Sünnete uygun bir talak yaptın mı? Aile reislerine istişare edildi mi? Aile büyükleri, aile terapisti yıkın bu yuvayı gerek kalmadı dedi mi size? Sünnete uygun bu. Belki bu konuyu biraz daha hocam en tansiyonlu zaman bu zaman değil mi insanların tansiyonlarının yükseldiği yani izin, her şey Evet yani işler bozulurken problem çıkıyor yani bir ticari ortaklığı kurarken de insanlar genelde cicim e, ayb karar veriyorlar. E, karar veriyorlar ama bozulmaya başlandığında yani ha hukuk işte kavga gürültü senindi, de benim de yani belki bin yıllık dostluk Ortadan kalkıyor gidiyor Aynı şey aile ortamı içinde Yani Zor bir şey yani orada hakikaten Birilerinin Belki bize bir boşanma eğitimi lazım Hocam bilmiyorum yani Bütün ailelere Müslümanlara değil mi Yani talak eğitimi lazım Yani burada sünnete uygun dediniz yani Değil mi Tabi sünni olmanın şartı bu Evet. Şimdi hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Sabır ilk darbe anındadır diyor. Evet, evet Yani Allah sabredenlerle beraberdir değil mi O zor zamanlar peygamberimizin Hayatında da olmuş değil Oldu mi tabii. Oldu tabi Yani burada sabredemeyen biri Mesela boşanma konusunda Sabredemeyen biri Mesela Kur'an'ımız ne buyuruyor O ilk cicim cim günlerinizi unutmayın diyor Aranızda hmm. o güzel günler onu unutan birisi o anda sabredip büyük konuşmaması Gerektiğini anlamayan bir hocaya Bir aile terapistine gideyim diyemeyen Birisi Yani Müslümanlığının güzelliğini Neyle ispat edecek Bir de şu soru Niye gidemez insanlar Hocam Yani, yani bu da bir şey bir değil Bir arabanın size gelenler, gelenler gene de ben Çok olumlu bakıyorum Yani bir kademe ilerlemiş yani ya yani bu işi bir doğru çözelim gibi bir hassasiyeti oluşmuş insanlar. Evet. Bir doğru. de gidemeyenler var. Yani gidemeden işte tasıt tarağı alıp bu şey yapan, işi bozanlar var. O gidememek neden kaynaklanıyor? Hocam sadece camiye gitmektir Müslümanlık diye anlarsan Evet. Boşanmayı Müslümanca yapamazsın o zaman. Evet. Sadece kurban kesmektir İslam'da kurban deyip de Nefsi kurban etmek diye bir duygun olmadı mı evet. e, O zaman Hiçbir yere gidemez insan Çanak çömlek kırılınca gider Burada dinimizi Sadece nikah kıyarken devreye sokuyoruz Biz Seyahate giderken de Müslümanca bir seyahat Olabilir düşünemiyoruz Evet. Mesela Burada bir başka sorun daha var hocam Şimdi ashab-ı kiramı Biz seviyor muyuz Allah Tabii. şahit ki ben yani nasıl sevdiğimi bile bilmiyorum. Yani sevgime bir rakam ayarlayamıyorum. Evet. Hele Ömer dendi mi? Yani Böyle bir <gülüyor> değişik oluyorum ben. Elhamdülillah Rabbim de görüyor beni. İnşallah karşısını bulacağım diye düşünüyorum. Ama onlar da kadın boşamışlar hocam. Hayatın evet. içinde bir realite bu. Evet. Dolayısıyla İslam'ı ahım gülüm cicim böyle... Tatlı sahnelerin bulunduğu, evet. ölümün olmadığı, boşanmanın olmadığı, kazanın olmadığı bir hayat dini zannedersek yanlış bu hocam. Biz hayırihi ve şerrihi iman edeceğiz kadere. Evet, evet. Yani mutluluğa da hazırız, istiyoruz Allah'tan. Mutsuz olacağımız şeyi istemiyoruz, gelirse hazırız. Yani boşanma hedefi diye bir hedefi olmaz Müslüman'a Bir şey daha hocam Bu soru sorulmazsa olmaz Kadın haksızlığa uğruyor mu bu Boşanma işinde Böyle bir soru Umumiyetle mağdur olan kadın bilinir Evet Ve bu doğrudur Evet Ama oğlu, zalim kadında var Evet Yani kadını masum Yüzde yüz masum gördüğümüz zaman ...adaletsiz davranmış oluruz. Bilerek yapıyor, bilmeyerek yapıyor. Kadın yanlış yaptığı oluyor. Ama umumiyetle yetki erkeğin elinde olunca... ...hatalardan sorumlu olan da erkektir. İşte ben de tam onu soruyorum. Yani erkeğin elinde yetki olduğu için... Erkek sadece güzel pozisyonları idare eden yöneticinin adı değildir hocam. Evet. Boşanma vakasının sonuna kadar idare edemeyen erkek mesuldür. Evet. Niye allah Teala erkeğe yetki vermiş? Yani sadece eve ekmek getiriyor, elektrik paralarını ödüyor, doğalgaz parasını ödüyor, erkeklik yerine gelmiyor. Çocukları da namaza götürüyor, öyle değil. Olumsuz bir vaka, mesela boşanma vakası ortaya çıkıyorsa, bunu da İslamca, Müslümanca sonuna kadar götürmeli erkek. Baştan ateşi büyütmeyerek. Yok kontrol altına alınamadı ateş zararsız ziyansız söndürerek gerekiyorsa aileyi dağıtırken de biraz önce dediğimiz gibi aileler arasında bir sorun olmayacak. Bir daha bir araya gelindiğinde selam aleyküm aleyküm selam denebilecek düzeyde bırakmak da erkeğin sorumluluğunda. Kadında düşük örneklerle de olsa kadında da bu noktayı hak etmeyecek kadar hastalık olabiliyor. İnsan bu neticede. Yani şimdiki anlayıştaki gibi kadına pozitif bakmamızı gerektirmiyor. O Kadına da erkeğe de adil bakmamız gerekiyor. Ama suç büyük oranda erkeğin idare zafiyetinden kaynaklanıyor. İdare edemiyor erkek. Evet. Lut aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim'de niye okuduğumuzu anlayamıyoruz biz. Lut aleyhisselam kadın idare etti. Bu idare edilecek kadın göklerin lanetinin indiği bir kadındı hocam. Göklerden lanet indi. ...gemisine binemedi Nuh Aleyhisselam'ın... ...hanımı. Evet. Bu örneği... ...ama Nuh Aleyhisselam da... ...karısının ismini anarak... ...beddua etmedi. Lut Aleyhisselam... ...karısının ismini anarak... ...beddua etmedi. Niye etmedi? Çünkü ortada bir... ...kocalık-kadınlık ilişkisi var... ...ama kadın... ...insan oğlunun... ...en kötü iki örneğinden birisi... ...mizaç karakter olarak... ...ifvet olarak değil ama... Evet. ...bunu vurgulamamız lazım... Şimdi insanlar yanlış anlarlar bunu yani iffet açısından bir sorun yok ortaya evet. bir peygamber iffet sorunu olan bir kadınla yaşamaz ama karakter olarak iman meselesi olarak yok kadın dolayısıyla erkekler idare edemememekten sorumludurlar bu idarenin bitip bitmediğinin kararını üçüncü kişiler versin diyor. Hı hı. Erkek vermesin. Bu da bir erkeklik çeşidi. Evet. Ben Allah'ın emri Yani diyeyim. erkek de buna hazır olsun diyorsunuz. Erkeklik budur diyorum. Evet. Hazır olsun demiyorum. Erkeklik budur. Senin fren sistemin o anda bile tutuyorsa sen erkeksin. Evet. Hatta buna çok cazip bir örnek Lanetleştirme diye bir şey vardır. Evet, mülahetti. Yani kadın erkek birbirlerinin hı hı. iffeti konusunda tereddüt ettiklerinde yeminleşirler. Erkek vallahi diye yemin eder. Evet. ...kadın vallahi diye yemin etmiyor... ...daha değişik yemin ettiriyor Kur'an-ı Kerim ona... ...niye? Yani erkeğin... E, ...erkekliği... E, ...zaten bütün sorumluluğu... ...üstünde kadın biraz daha... ...yani kadın sorumluluğu... ...daha farklı olduğu için... ...daha değişik yemin etsin istiyor allah Teala... Evet. ...çünkü kadınlar kendi erlendir, ...rahat konuşurken hakikat öyleydi... ...böyleydi der erkek bir defa konuşur... ...o bir defayı da yerinde konuşur... ...olmalı... ...diye anlıyoruz evet. biz bunu... Burada üstadım erkekliği sadece vurup dağıtma olarak gören, Allah'ın murad ettiği erkekliği yapmamıştır. Erkekliği en kritik anda bile sabrını devreye sokabilen, sabrını devreye sokabilen, ulu orta boş konuşmayan, boşladın, boşandın kelimelerini ağzına almayan adamdır. Evet. evet. Müslüman erkeklik budur. Sünni bir anlayış budur. Evet. Ehli sünnet, ehli yani sünnet Resulullah'ın ehli sünnetine uygun olan davranış budur. Bundan sonrası, yani boşanma gerçekleştikten sonrasını da özetleyelim hocam. Özetleyelim, bir daha mı konuşalım? Bir ve çok daha konuşacak şeylerimiz var. Bir daha konuşalım, konuşalım bence tamam, hocam, inşallah. özetlemek söz, yani süremiz kalmadı... Ee, daha da geniş konuşulması gereken bir şey olduğunu ben de i̇nşallah. düşünüyorum i̇nşallah. inşallah çünkü o alanda da biz çok ciddi sancılar yaşıyoruz yani Müslümanlar ve toplum olarak sadece sancı olup bitse ona razı olun siz evet Milyonlarca kul hakkı birikiyor tabi, buradan. Tabi, Kaynananın tabi. aleyhinde konuşuyorsun Akrabaların aleyhinde konuşuyorsun Kayınçoların seni kara listeye alıyor Gıybet ediyorlar dedikodu ediyorlar Boşanalı 20 sene olmuş lanetler Yağdırıyorsun hala Evet, Demek e, bu, ki büyük sorunlar var büyük sorunlar. Onları Çok konuşalım büyük ayrıca hocam, İş inşallah. kul hakkı boyutu olunca Namazlar gidiyor haçlar ya, gidiyor Ya bu sefer. ya evet. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayatı Ölçüler programındaydık. Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren e, boşanmayı konuştuk. Boşanmadaki ehli sünnet çerçevesini, Resulullah Efendimizin Sallallahu ve Kur'an-ı Kerim'in e, çizdiği çerçeveyi konuştuk. E, bir daha konuşacağız. Boşanma sonrasını haftaya buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.